Velev ki iman ettiğini söylese bile. Niye? Çünkü Allah-u Teala'nın gönderdiği peygambere iman etmiyor. Niye? Allah-u Teala'nın gönderdiği kitaba iman etmiyor. Onun için mü'min kul ne yapacak? Kafire buz edecek. Onu sevmeyecek. Ona vela etmeyecek bu manada. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakâ. Ruhemâ'u <gülüyor> beynehum.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 onu sevecek Allah için ona karşı merhametli olacak. Ayetin devamında diyor <gülüyor> ki Allah Teala: "Terahum ruk'an sucuda." Onları ruku ederken ruku halinde ve secde halinde görürsün. Niye onlar hep rükudadır, secdededir? "Fad yaptaquna fadlan min rabbihim." Onlar Rableri katından ne isterler? Bir lütuf isterler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 Aleykümselamünaleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Simahum fi wujuhihim min eseri's sucud. Diyor ki Allah Teala onların diyor yüzündeki parıltı nur Aleyküm. Aleykümselamünaleyküm. <gülüyor> <gülüyor> min eseri's sucud. Secde izindendir. Yani secde alameti secde onların yüzlerine yapmıştır.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 Kafirdir diyorlar. Hatta onların sürekli ellerinden düşürmedikleri dua kitaplarında Ebu Bekir ve Ömer'e ne diye dua ediyorlar dua ederken diyorlar ki Sanemey el-Kureyş. Kureyş'in iki putu. Kureyş'in iki putu diyorlar Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh. Osman radıyallahu anh. Peygamberin iki kızıyla evlenen sahabe. Bu şekilde ne yapıyorlar? Ashab'a dil uzatıyorlar. allah Teala onlara bakın ne diyor Kur'an-ı Kerim'de.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 يُعْجِبُ الزُّرَّعُ Çiftçilerin, ziraatla ilgilenenlerin, uğraşanların hoşuna giden bir ekin gibidir onlar. Bir bitki gibidirler. Çok önemli. Allah-u Teala Araf suresi 157'de de diyor ki, Peygamber aleyhisselatü selam hakkında اَلَّذ۪ي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 bir nezhetmezler haset. Bir çekememezlik yok. Seviyorlar çünkü kardeşleri onlar. Yine diyor ki ve yuhsiruna ala ve kana bihim khasasa. Kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Muhacirleri kendi nefislerine tercih ederler. Ve law kana bihim khasasa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 i̇bn Malik radiyallahu anh Anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Selâsun men kunne fîhî vecede bihinne halâvetel îmân Şu üç haslet, şu üç husus vardır ki kimde bulunursa bu özellikler kim, Tabii bunlar öyle kolay kazanılacak hasletler değil, dil ile olacak hasletler değil. <gülüyor> bunlar imanla Hedefle, ahlakla öğrenerek kazanılacak, öğrenilecek, tatbik edilecek hasletler. İşte diyor kimde bulunursa bu üç haslet vecede bir vecede ihinn iman. İmanın tadını ne var bu kimse alır. İmanın tadını alır. En yekun Allahu ve resuluhu en yekun Allahu ve resuluhu ahabba ileyhi mimma siwa Allah'ı ve Resul'ünü diğer her şeyden daha fazla çekecek. Ben Allah'ı seviyorum, Resul'ünü seviyorum ama kalbim temiz ama sabah namazlarına kalkamıyorum, kalkmıyorum. Ben namaz kılmıyorum veya böyle bir sevgi yok arkadaşlar. Allah'ı ve Resul'ünü sevmenin alametleri var, işaretleri var, belirtileri var, sözde değil.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 Aleyküm Sağol. وَرَجُلُمْ قَلْبُهُ مُعَلَّقُنْ بِالْمَسَاجِدِ Üçüncü kişi. Kalbi mescidlere bağlanmış. mescit kuşu olmuş adam. Cami kuşu olmuş adam. Namazdan önceden gider, namazdan sonra oturur, Kur'an-ı Kerim okur, zikrini çeker. Yani mescid kuşu dedik ama kafesin içindeki kuş gibi değil. Şimdiki insanlar... Kafesin içindeki kuş gibi. <gülüyor> ne zaman açıyorsun kapıyı? Hemen ne yapıyorlar? Kaçıyorlar. Ya şöyle bir camiye 10-15-20 yarım saat önce git. Al eline Kur'an-ı Kerim'i oku, oku, zikir çek, estağfurullah de. Yitirilmiş şeyler. Ve <gülüyor> raculâni, dördüncü tür insanlar. Râculâni tehabbâ fillâhi içtemâ aleyhi ve teferrâkâ aleyhi. Allah için birbirlerini seven,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 Yalnız olduğun vakitte, etrafında kimsenin olmadığı bir vakitte, Allah'ın kitabını okurken, allah Teala'yı anarken, zikrederken ne yapman? Ağlaman, göz yaşı Evet, bu da muttefakun aleyh. Üçüncü hadis, قال, <gülüyor> قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hurayra, İnne Allah-u Teala yekuli yevmel kıyâme, اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِيۜ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 ya yemin ediyor Peygamber Aleyhisselam. Diyor ki nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun. La tedhulun el cennete hatta tu'minu. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ama iman yani öyle bir kelimeyle söylenilip, üstünü kapatıp örtüp hayat boyu o kelimenin rantını yiyerek olmaz. Hepimiz Müslümanız. <gülüyor> La ilahe illallah diyoruz. Ama itikadı öğrenmemişsin, Rab'bini tanımamışsın. Peygamberini tanımamışsın, namaz kılmamışsın, oruç tutmamışsın, haç tut, hac etmemişsin imkanların varken. Zekatını vermemişsin. Yani dinle hiçbir bağın olmamış. Olmaz. İmanın neyi var? Şartları var. Wala tu'minu hatta tahabbu. Birbirinizi sevmedikçe de bakın demek ki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 ahvalini halini sorması onun için bir şeyler yapabilmesi Allah için onun adına bir şeyler yapabilmesi Evela edullukum ala şeyin iza faaltumuhu tahabbtum Rahmetkullah sizlere eğer yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey öğreteyim mi Efşus-selam <gülüyor> bainakum Birbirinizin arasında ne yapın? Selamı yayın. Selamı yayın. Revahu muslim. Beşinci hadis. Yine Ebu Hurayr hadisi. Geçen hafta almıştık hadis hatırlayınız Hatırlayanınız vardır. Enne raculan zara akallahu fi kariyetin uhra. Bir kimse ne yaptı? Başka bir köye giderek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 Melek soruyor adama nereye gitmek istiyorsun? Adam da diyor ki uridu akhalli fi hadi al Şuradaki kardeşimi, arkadaşımı ziyaret etmek istiyorum. Qal halleke alayhi min ni'mete tarbah alayhi. Yani ondan istediğin, onun yerine getirmek istediğin bir şey mi var? Bir maslahat için bir çıkar için mi gidiyorsun? قال, la hayır. Ghayra anni ahbabtuhu fi Allah Allah'ı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 onlara kin duyan, onlar hakkında ileri geri konuşan da ancak nedir? Münafıktır. Men ehabbehum ehabbehullah. Kim onları severse, Allah da o seveni ne yapar? Sever. Yani, ashaba sevgi beslemek. Ve men ebugadahum ebugadahullah. Kim onlara buğz ederse, Allah da onlara ne yapar? Buğz eder. O hadiste muttefakun aleyh.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 Birbirleri seven kimseler. Lehum menâbiru min nur Kıyamet gününde onlar parıldayan, ışık saçan minberlerde oturacaklar. Diyor ki Yağbituğumun nebiyyûne ve şühedâ Öyle bir makam ki bu peygamberler ve şehitlerin bile gıpta edeceği bir makam. Ya onun için zor bir haslet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 Başka şeyler mi geçiriyorsun? Bu hadis, Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Sekizinci hadis, an Ebu İdris el-Khavlani rahimahullah, kal, daxaltu mescide Dimeşk. Ebu İdris el-Khavlani rahimahullah diyor ki, Çam'da, Dimeşk'te bir camiye girdim. Fe izâ feten berrak-u s-tenâya ve izân-nâsü ma'ahu fe izâ ahtelafu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 Fısıltıtı onu, fiqir. Bu Muazib bin Jabel, radıyallahu an. Sordum diyor, bu kimdir? Dediler ki diyor, bu Muazib bin Jabledir. Falan mekana min al Ertesi gün diyor olunca hadjartı. Diyor erkenden gittim camiye. Abu İdris al Khawlani. Ama fakat sabah anı bitteçir. Bir de baktım ki o da benden daha önce gelmiş. Camiye. Vajettu yu salli namaz kılıyordu. Erken gelmiş namaz kılıyor. Fantazartu hatta kada salatahu namazının kılmasını namazın Namazı bitti. Dönmüce min qabil vajehi fesallamtu alayi. Geldim başına ve selam verdim. Sonra kıldu. Dedim ki, Vallahi inni la uhibu kal la uhibu kalilla. Dedim ki diyor.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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini işittim. قال الله تعالى وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ Peygamber Aleyhisselam vesselam buyurdu ki Allahu Teala'nın şöyle buyurduğunu nakletti Peygamberimiz. El وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ Benim için birbirini seven insanlara benim muhabbetim ne olmuştur artık? Vacip olmuştur. Ben de onları severim.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 birbirlerine yardım eden, iyilik eden insanlara sevgi muhabbetim diyor, vacip olmuştur. Bu hadis Osman Malik'in muvattasına rivayet ettiği bir hadis. Dokuzuncu hadis An Ebi Kerimetel Miqdad ibn Ma'diker radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal İza ehabber raculu akahu fel ennehu yuhibbuhu Diyor ki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 Muhabbuka fillah dedi ki ona ben seni Allah için seviyorum. Feqaala o da cevap olarak ne dedi? Uhabbaka allazi ahbabtani min ajl min ajlihi habbaka allazi lehu. Yani kendisi için sevdiğin Allah da ne yapsın seni sevsin. Bu da sünnettir. Sana bir kardeşin seni seviyorum dediği zaman ona ne diyeceksin?